Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli arkadaşlar Bugün İbn Atiye Endülüs'ü müfessirlerden El-Muharrer-i fi tefsir-i aziz isimli tefsirinden Nahl süresinin 16 ve 25. ayetlerini işleyeceğiz. halde öğrenci yok değil mi şekilde mi başlayacağız? Yani öğrencisiz de oluyor aralığa değil mi? Ses durumu nasıl? Şu anda nasıl ses durumu? Ses geliyor mu? Ses? Tamam, başlıyorum. Lâ alama kimle bin necmühüm yehtedûn. <gülüyor> Cenab-ı Hak, varlık aleminde insanın hidayete ulaşabilmesi için tabir caizse her varlığı kendi varlığına, birliğine e, bir, daha genel bir ifadeyle e, Allah'a ulaşmak için, Allah'ı bilmek için, Allah'ı tanımak için e, her varlığı bir alamet, bir ibret vas vasıtası kılmıştır. Yani kainat başlı başına bir ayettir. Kainattaki her bir varlık da yine Allah'a götüren ayetlerdir. Okumasını bilen, anlamasını bilen insanlar için. Ve alamatin dediği alametler manasında. Yani biz sizin için nice nice alametler, ayetler kainatta yarattık, var ettik. Ve bin necmihüm yehtedûn ve yıldızlar, yıldızla da burada tekil gelmiş ama çoğul anlamı da söz konusu. Ee, yıldızlarla da onlar yollarını bulurlar. Efe men yakluku ke yakluk, yakluku Yaratan yaratmayan gibi olur mu? Efe la tezekkeru öyleyse düşünmüyor musunuz? düşünmüyor musunuz? düşünmüyor musunuz? Ve in tauddu la tuhsuha Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini size vermiş olduğu nimetlerini say saymaya kalksanız La tuhzuha onları sayamazsınız. İnne Allahe la gafurur rahim Bununla birlikte yine de Cenab-ı Hak yani her ne kadar Allah'ın bütün nimetlerini sayamazsanız da yine de inkar etmediğiniz sürece Cenab-ı Hak elbette edici edicidir, merhamet edicidir. Vallahi ya lem matus zunna ve ma tulinun. Hiç şüpheniz olmasın ki Cenab-ı Hak sizin açıkça yaptıklarınızı da gizlediklerinizi de kesinlikle biliyor. Vallazina ya'buduna min dunillahi la yahlukuna şey'en. Allah'tan başka başkalarına Başkalarını davet ettiğiniz, Allah'tan başkalarına taptığınız, Allah'tan başkalarını çağırdığınız o varlıklar var ya, la yaklukun en hiçbir şey yaratamazdır. Vehum yuklukun, o taptığınız nesneler de yaratılmış varlıklardır. Emvatun ölüdürler, geyru ahiyin diri değillerdir. Ve ma'yşurun şuur etmezler, akretmezler, bilirsizdirler eyyâne yubâsûn ne zaman diriltileceklerini de akredemeyecek kadar bunlar diri olmayan ölü olan varlıklardır yani bu taptığınız putlar var ya bu putlar akretmeyen, şuursuz olan ne zaman diriltileceklerini de bilmeyen ölü varlıklardır alamatin alamatin kelimesi nusbe alel mastari mastar olmak üzere mansup olmuştur Ey فَالْحَازِي هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَعَلَّكُمْ تَعْتَبِرُونَ بِهَا يعني yani ı Hak bütün bu eşyayı bütün bu varlıklarını yarattı ta'tabiruna biha onlarla onlardan ibret alasınız onlarla e, hidayet bulasınız diye ve alamatin alamat kelimesi yani şu anlamdadır ey ibreten ibret manasındadır ve yalanın bildiri manasındadır kulli suluk her yolda her e, hidayete ulaşma yolunda hakka ulaşma yolunda dünyevi hayatta yani hidayetin ötesinde de dünyevi hayatta yolunuzu bulma anlamında bunlar birer ibrettirler birer alamettirler birer bildiridirler Fakat yuhteda bil cibali ve enhari ve subuli. hiç şüphesiz dağlarla nehirlerle ve yollarla insan e, hakka hakikate doğruya ulaşır, gideceği menzile ulaşır, varacağı yere ulaşır. Ve aklıfın nasi fi mana kâlihi ve alamatın. Bir takım insanlar e, alamat kelimesinin anlamı konusunda itirafa düşmüşler. Ala an al esere indi meryif diyor ki, müfesir diyor ki benim katımda doğru olan yani daha e, ziyade e, açık olan anlam şudur ki tu benim zikrettiğimdir. O neydi zikrettiği ve alamatin kelimesi yukarıdaki cümlede hemen birinci cümlenin son tarafında ve alamatin ibreten ve eylamen dedi ya yani bu varlıkların her birisi yıldızlar insanların e, yollarını bulmaları için birer ibrettir, birer alamettir, birer delildir, birer ayettir. Her bir varlık aynı zamanda birer ayet ayettir. Diyor ki müellif, müfessir diyor ki ala enel asra illi mazecartu. Zahir olan yani e, açıkça anlaşılan benim zikrettiğimdir. Alamet kelimesinin ibret ve iğran bildiri anlamında, ayet anlamında, delil anlamında olduğu olur. Feqala İbnü'l-Kerbi <gülüyor> İbnül Kelbi demiş ki, El alamatü cibal. El alamat kelimesi cibal dağ manasına gelmektedir. Dikkat ederseniz, yani Cenab-ı Hak cibal kelimesini kullanmadı. Ayet kelimede alamat kelimesini kullandı. Yani bu genel bir ifadeyi İbnül Kelbi oldukça özel bir anlama hasrediyor ki bu fazla da tutarlı bir şey değil. Doğru bir şey değil, yanlış bir şeydir. Çünkü alamet denince her ee, Cenab-ı Hakk'ın varlığına insanı hakka, hakikate, doğruluğa götüren alametlerin her biri, varlıkların her birisi içerisine girer. Bunun sadece dağla mütenellendirilmesi çok da kabul edilebilir bir tefsir ve yorum değildir. Ve kâle İbrahimun ve mücâhidü'l alamâtü en-nucûm. Bunlar da yine tabiinden, tabiinin büyüklerinden. Bunlar da demişler ki alamat kelimesinin manası en ucu var bu ki zaten dedi yani ve bir nejmü hümiyette yani yıldızla yıldızlarla da onlar yollarını bulurlar bu anlamın da çok fazla tutarlı olmadığını söylemek gerek ve minha yine bu alamet kelimesinin anlamıyla ilgili olarak masumiyet alamatun ve minha ma yühte da bir yine e, insanın doğru yolu bulduğu alametler yani deliller belg belgeler de e, bu e, alamet olarak isimli, isimlendirilmiştir. Ve قال İbni Abbas İbn Abbas diyor ki: "El-enamatu maalimut turuqi bi'n-nahar." Gündüzün yolları bildiren işaretlerdir. Ve nucumu ve nucumu hidayetul leyl. E, yıldızlar da e, gecenin rehberidir. قال القاضي أبو محمد Kadı Kadrebu Muhammed de şöyle diyor. Ve doğru olan izakatten kelamı gayre muallakin bima kablehu. Biz kelamı müstakil olarak yani başlı başına alırsak öncesiyle bir irtibatının olmadığını düşünürsek enne lafzete bu alamati kel lafzı ta'un muhaza ve Hem bu anlamı yani hem İbn Abbas'ın dediklerini hem de o diğer denilenlerin tümünü kapsar. Yani umumidir diyor ki e, bu ifadenin, bu tefsirin, bu yorumun, yani Ebu Muhammed'in ki e, bunun e, bu müfessirin söylemiş olduğu, bu Kadı Ebû Muhammed e, İbni Atiye'nin künyesi olduğu da ifade ediliyor. Yani buradaki ifadeyi en genel anlamında alametler, deliller, belgelerdir. Çünkü her bir varlıkta deliller yapılır. E, Burulah Kırtepe Ders noktaları gözükmüyor. Ee, görevli arkadaş Görevli arkadaş e, Notu gördü mü Allah Allah. Görevli arkadaşının ismi neydi? Ee, Cennet Hanım... E Acaba sistemde mi bir sıkıntı var? Yani geçmiş yıllarda hiç böyle bir durum söz konusu olmuyordu. Yani geçmiş yıllarda bu bu sene başladı bu iş. eee Nurullah Kırtepe daha sonra yani yarın, yarın mutlaka Ate Uzem Elitam Koordinatörü ile İlitam görevlileriyle görevli kimse onunla görüşsün, ders notlarının gözükmediğini çünkü biz ilettik birkaç sefer. Diyorlar ki öğrencilerin şey, şeyleri vardır. Yani kendi problemleri vardır. Ondan dolayı gözükmüyor. Ee, Nurullah Kırtepe mutlaka ata uzemin ilahiyat ön lisansı, şey, ilahiyat ilitamla mutlaka sorumlusu kimse onunla görüşsün, durumu anlatsın. Yani ders notlarını göremiyoruz diye Nurullah Bey o durumu tekrar söyle yetkililere. Yani ee, biz söyledik diyorlar ki o öğrencinin kendi sisteminden kaynaklanıyor veya işte kendi şeyleri vardır, bir takım problemleri vardır öğrencilikle ilgili ondan dolayı göremiyor diyorlar. Mesela Fatma daha görüyor mu? Fatma Baz görüyor mu? Fatma büyük tak evet. Fatma büyük daha görüyor mu? Fatma büyük Fatma büyük dal görüyor mu? Peki ben devam ediyorum. Şimdi burada bu Muhammed diyor ki alamet kelimesini en genel anlamda almak lazım diyor. Bize göre de doğru olan yorum budur ve bu durum anne kullama derle ala şeyin herhangi bir şeye delalet eden her şey ve o olime bihi ve onunla bir şey biliniyorsa fehwa alametün bu alamettir. Yani bu en genel manada biraz önce söylediğimiz Khaled Kadi bu Muhammed'in söylediği. Ve sebap bize kaderlerin kelamı, geyre muallakın bima kablahu, öncesiyle irtibatta kılmadığımızda, en laftete taun um muhaza ve lafs umumi, yani bu umumi anlamı e, ve diğer anlamların tümünü kapsar, yani en genel mana neyse odur, bu da onu ifade ediyor. E, evet, derler şeyin ve onun birhi fehu anametün ve anhu en önemli eee zikr olan sözlerin en güzeli İbn Abbas'ın sözüdür ki lernehu umumen fil mana ma fetemmlehu bu da yine anlamı umumî bir şekilde söylüyor fetemmlehu onu düşün diyor. Wahdasan abi beyyuh eee Wahdasan abi radıyallahu anhu ennehu semi'a ba'd ehli'l-Ayn bil mashriqi eee Diyor ki bana babam anlattı. O da bir takım e, doğu tarafında şarkta bulunan bir takım ehli ilimden şöyle işitmiş. İnne fi bahril hindi lezi yecrifihi e, minel Yemeni ilel hindi e, Hint denizinde hiç şüphesiz ki Hind denizinde Hind denizi de yecrifihi minel Yemeni ilel hindi Yemen'den Hinde doğru akan e, bir denizdir. Yemen'den Hinde doğru uzanan bir denizdir. Yani bu Hint Okyanusu dediğimiz yer var ya orası. Haytanen balıklar vardır. Tuvalen, tuvalen uzun balıklar, e, rakkan e, ince balıklar vardır, e, ince balıklar vardır. Kel e, hayati fi İltivaiha ve hareketiha ve, ve Hayati yılan gibi, yani ince, uzun balıklar vardır. Fi iltivaiha eğriliğinde ve hareketiha hareketlerinde ve elvaniha renklerinde, bunlara benzeyen Hint okyanusunda bir takım balıklar vardır. Ve inneha tüsemma alamatin, işte bunlar da alamat olarak nitelendirilmiştir. Ve i̇şte zalike emneha alamatül husuli ila beleddin hindi. Yani bu da e, aynı şekilde e, Hint ülkesine ulaşmanın bir alameti sayılmıştır. E, bu balıkların e, Hint okyanusunda bulunması, ondan sonra e, bunlar da yine Cenab-ı Hakk'ın varlığının ve birliğinin delilleri olarak gösterilmiş. Ve bunlar tıpkı e, yılanlar gibi, eğrilik bakımından, hareket bakımından, renk bakımından, yılanlar gibidirler. Bunlara alamet denilmiştir. E, bunlar, e, bu denizin balıkları, işte Hint e, beldesine ulaşmanın alameti sayılmışlardır. Ve emaretun ile necati vel intihai iler hindi lütul zalikel dahri ve suğbetihi Ve yine, e, bu balıklar, belki bu balıkların ötesinde e, bu denizin kıyılarını da e, şey yapıyor, ifade ediyor. Emare, emare delil demek. Ve emaretu yine emaredir. ilen necati, kurtulmaya ve intihai, varmaya sonuçla, sonuç, sonuca ulaşmaya ilen hindi, hinde. Yani Hindistan'a ulaşmaya ve e, oraya kavuşmaya nitûl-i ve sa'ubeti e, bu denizin büyüklüğünden, uzunluğundan ve zorluğundan dolayı bütün bu balıklar, e, da balıklar da, bulunan bu balıklar da İran gibi bu balıklar da e, alametlerdir. Yani bunu nereden getirdiği bu şeyle doğrudan doğruya sadece Hint denizindeki balıkları ve Hint Denizinin getirdiği alamet olarak şey yaptı doğru anlamak zor. Yani niye böyle bir değerlendirmede bulundu müfessir? çözmekte e, biraz zor görünüyor. E, çünkü aslında bu genel ifadeyi e, sadece denizlerle ilgili veya denizde yaşayan okyanuslarda yaşayan varlıklarla ilgili düşünmekte e, yine eksik bir tepsidir, eksik bir yorum. Ve inne Badr Nasi hiç şüphesiz bir takım insanlar Kale söyledi. Inne halleti arad Allahu Teala fi haziil aye. Yani bu bir takım insanlar demişler ki Cenab-ı Hakk'ın bu ayette dilemiş olduğu şey işte bu Hing deniziyle bunda yaşayan balıklardır, yılan gibi balıklardır demişler. Doğrusu bu yorum çok da kabul edilebilir bir yorum gözükmüyor. Çünkü oldukça genel bir ifadeyi daraltıcı bir anlamda kullanılmış. Kâle'l-Kâdî Ebu Muhammed Kâdî Ebu Muhammed şöyle diyor. Kale Ebi radiyallahu anhı Babam şöyle dedi. Ve men şahadet telalamatifil bahri denizde kim bu alametleri bizzat müşahede ederse fil bahril mezkur yani zikredilen bu deniz o da Sin Tokyanus'uydu. Ve ayenaha gözleriyle bizzat görürse gördüğünde fa haddeseni minhum adadun kesirun baktığında o balıklardan o canlılardan birçok Şeyi, varlığı görür. Bakara el-Cumhur Cumhurda da şöyle okumuş وَمِنْ نَجْمِ عَلَا أَنَّهُ اسْمُ الْكِنْسِ. Bu necm ifadesi cins isimdir. Yani burada her ne kadar özel bir isim gibi görünüyorsa da yıldızların tümü, yani biz daha önce dersin başında da söylemiştik وَاَلَمَاتٍ وَمِنْ نَجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ Yıldızla yollarını bulurlar değil de yıldızlarla her ne kadar tekil gibi görünüyorsa da bu cins anlamını ifade ediyor. Çoğul manasındadır. Dolayısıyla burada da onu söylüyor. Alâ ennehu ismül cinsir ve bin necm ifadesi cins isimdir. Yani yıldızlar, bütün yıldızlarla, yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar. Ve karaya Yahya bin Vessab ve bin Nücmi. Yahya bin Vessab da Nücmi şeklinde okumuş. Ve bin Nücmi. Bidam min Nuni. Vel cimu sakinetün cimde sakin ve bin mi? Alat takfifi e, cim sakin şeddeli değil e, Min dammiha e, Alat takfifi Evet min dammiha Ve bin nücmi e, Ve bin nücmi şeklinde Ve karar hasen, ve bin nucume bi dam minni ve zalike cem'u bu da nucum kelimesi bu da çoğuldur diyor zaten biz de her ne kadar dersin başında dedik ayet kelimesi de tekil olarak yani özel bir isim gibi görünüyorsa da burada da çoğuldur demiştik. Kesak fi ve sukufin ve rahmin ve ruhun kelimelerinde olduğu gibi ve ya temuru en yura de rabbin e, şunun da ifade edilmesi e, mümkündür muhtemeldir. Ve bin nucumi şeklinde ve alamatin ve bin nucumi, nucumi yani çoğul formunda da e, zikredilmiş olması mümkündür. Fakuzifatil lavu Vav da hasfedilmiştir. Yani oradaki o çoğulluk vavu var ya. Nucum cinden sonraki vav "Kâl al-Qâdî Muhammed. Kâdû Ebu Muhammed diyor, ve hâza indi tevcihun Zaten Ebu Muhammed de diyor ki bu e, görüş e, ve bin şeklinde olan görüş zayıf bir yönlendirmedir. Zayıf bir anlamdır. Ve kâlel el murâdu el diyor. ferra da diyor ki, o da müfessir, burç manasındadır. ve fer, Ferkadan küçük ayının e, küçük ayın Küçük Ayın Yıldızları manasına geliyormuş Farka'dan da, Burçlar ve e, Küçük Ayın Yıldızları manasına geliyor. Küçük Ayın Yıldızları ve qa'la qayruhu el murad el kutubu yecri. Bu da bazılarda demiş ki bu akmayan, hareket etmeyen kutup kutuptur. Ve qa'la qawmunu qayla haza. Bir takım insanlar da bunun dışında bir takım şeyler söylemişler. Ve kâle kârunun bir takım insanlar da yine şunu demişler: Huwa ismû cinsî, vahaze Cins isimdir. Yani en genel manasıyla yıldızların tümü, yıldızları gezegenlerin tümü onun içerisine girmektedir. Vahaze huwa sevap doğru olan da budur diyor. Sünne kararlarının alat tefurküti, beine men yâklukûl ışa ve yâxtariya ve beyne men la yukaddiru ala şeyin zalike. Sonra Cenab-ı Hak şunu ifade etti. Alet garrerehim alet teferruketi beyne men yehluku yehluku'l eşya'e. Eşyayı yaratan e, varlık ile varlılığın e, farklılığı, aykırılığı ile ve yekhteri ah'a ilk olarak yaratan eşyayı ilk olarak icat eden, ilk olarak yaratan varlığın yani Allah'ın Allah'ın farklılığını ifade etti ve beynemen la yukadiru alaşi iminzalik'e ve bir de bir şey bir şeyi yaratmaya güç yetiremeyen e, varlık arasındaki farklılığı aykırılığı Cenab-ı Hak ifade etti. Ne, nitekim şu ne demiş kerimede terimede efemen yahluku kemenla yahluk yarat yaratan yaratmayan gibi olabilir mi? veya yaratmayan, yaratan gibi olabilir mi? Çünkü birisi yaratıyor, birisi yaratamıyor. Bunların ikisi, ikisi mukayese edilebilir mi? Öyle bir şey düşünülebilir mi? Allah yaratıyor, o taptığınız putlar, taptığınız nesneler yaratamıyor. Word dosyası 4 dosyası gözüküyorsa önemli değil pedefe olup olmaması. Fatma Büyüktak Ve Cenab-ı ve Abber'e Rabbere ani'l asnami bi men ve cheyni. Cenab-ı Hak asnam yani putlar e, ifadesini e, bildirdi min bi men men kelimesiyle li ve çeyni. Çünkü bakın şurada efemen yakluqu kemen la yakluqu. Yaratan yaratmayan gibi olur mu? Biri yaratıyor, biri yaratmıyor ahadühüme burada yaratmayan varlıklar içinde putlar içinde men ifadesini kullanmış iki sebepten dolayı ahadühüme ennel ayete birincisi bu iki sebepten birincisi ennel ayete tedemmenetir redde ala cemi'i men abede men obide gayrullahi Allah'tan başka tapınılan eee Önce, ayetü ayet, yani ayet tedemnet, reddi ala tümüne, man abde, gire Allah, man abde gire Allah. Birincisi, Allah'tan başkasına tapanların tümünü reddediyor. Ee, Cenab-ı Hak, "Lakat al-bilat tabaifu men men takw al-ihi al-ihi bi men." Bu yüzden de, lakat al ifade edildi, tabaifu e, gruplar mentakavi alayhihi l-aybaretü yani bu men ile canlı cansız Allah'tan başka e, ibadet edenlerin tümü ibadet eden kişilerin tümü e, bu e, men ifadesiyle men ifadesiyle e, bu e, tapınılan nesnelerin tümünü Cenab-ı Hak reddetti. Yani bu men ifadesinin kapsam alanı içerisine giren e, ne kadar tapınılan nesne varsa canlı, cansız bunların tümü reddedildi Allah tarafından. Efe men yehluku ke la Çünkü tapınılan varlıklar içerisinde Canlılar da var, cansızlar da var. Ve diğeri, akaru? Diğerin en ibarete fil esnami bir hasbi kefereti kefreti fiha. Fi en ve af'alan. İkinci sebep de men ifadesinin kullanılmasında da ayette kelimede. En el ibarete ibare cerat fil esnami putlar hakkında e, e, ifade edilmiştir. bir hasbi kefereti fiha. Kafirlerin itikadları e, sebebiyle e, putlar hakkında bu men ifadesi kullanılmıştır ki فِيَنَّ ve تَأْس۪يلًا وَاَفْعَالًا Bu kafirler o putların bir takım etkilerinin olduğunu düşünüyorlardı. E, bu yüzden Cenab-ı Hak adeta e, onları e, canlı tapınılan nesneleri ifade eden menle kullandı. Aslında ma demesi gerekirdi. Fakat menle hem canlı olan tapınılan nesneleri hem de cansız olanların hepsini ifade etti. Sunme ve baka hümbi kavlihi. Sonra Cenab-ı Hak ve susturmak, tenkit etmek, kınamak. Hümbi kavlihi şu sözüyle: Efela tezek Siz anlamıyor musunuz? Yani nasıl olur da yaratan bir varlığı bırakıp da yaratmayan nesnelere? tapıyorsunuz. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Evet. وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Eğer siz Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini e, saymaya kalksanız onları sayamazsınız. Ey in havertum ihsâeha ve hasreha adeden Havel'e uğraşmak Şayet siz uğraşsanız ihsaaha o nimetleri saymaya ve hasreha adeden ve bunları adet yönüyle işte sınıflara ayırsanız hatta la yeş, yeşüzü şey minha o nimetlerden hiçbir şeyi istisna etmezseniz lem takdiru ala zalike buna güç yetiremezseniz. Yani deseniz ki biz Allah'ın vermiş olduğu bütün nimetleri e, teker teker sayacağız. Buna güç yetiremezseniz. وَلَتَّفَقَ لَكُمْ اِحْسَوْهَا Bu nimetleri sayma konusunda da sizin için bir ittifak söz konusu değildir. Yani biriniz üç tane sayar, biriniz beş tane sayar. اِسْيَرْ فِي minahvalikum. Çünkü bu nimetler e, her dakikada sizin e, halinizle da birliktedir, durumunuzla birliktedir. Her durumunuzda her halinizde o nimetler değişiyor, her an değişiyor çünkü. Ve niyametü huna müfredetün burada nimet müfrettir. Yuradu biha el Her ne kadar burada kelime ve intaodu niyametullahi şeklinde niyamet olarak yani müfret gelmişse de tekil gelmişse de bunun anlamı çoğuldur Allah'ın nimetlerini manasını ifade etmektedir. Ve bir ve bir hasa bir an adi niyamillahi ee, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini saymaktan aciz olma e, yönüyle يَزِّمُ en يَكُونَ الشَّاكِرُ لَهَا مُقَسِّرًا اَنْ بَعْدِهَا Şükreden kişinin o nimetlerden bir kısmını eksik sayması zorunlu olur. Yani çünkü şükreden de olsa bir insan şükreden de olsa Allah'ın bütün nimetlerini sayması mümkün değildir. Ferizade şeyh قال azze ve celle işte bundan dolayı Cenab-ı Hak inna Allahu rahim dedi. Hiç kusası Cenab-ı Hak elbette mafile sahibidir, merhamet sahibidir ifadesini kullandı. Niye bunu dedi? Yani siz bu Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine şükredeseniz ve biz şükrediyoruz. Bu nimetleri de teker teker sayacağız. demeye kalkırsanız yine de sayamazsınız. Yani şükredenler bile bu nimetlerin hepsini sayamaz. Kaldı ki şükretmeyenler. Onlar nereden sayacak? Zaten onlar şükretmiyorlar. Saymalar da mümkün değil. Zaten öyle bir dertleri de yok. Şimdi buradaki inna la gafuru rahim ifadesi, yani her ne kadar siz Allah'ın nimetlerini saymaya yetenseniz, bir kısmını saysanız, bunların şükrünü getirseniz de yine tümünü sayamazsınız. Tümünün şükrünü yerine getiremezsiniz. İşte bundan dolayı da elbette Cenab-ı Hak yine de sizin günahlarınızı bağışlayıcı ve size merhamet edicidir. Ayet kerime bu şekilde bitiyor. ''Ey taksirukum fiş şükri an cemi'ye ayha.'' Yani bunların tümünü sayma konusundaki, bunların tümüne şükretme konusundaki noksanlılığınızdan dolayı Cenab-ı Hak sizi mağfiret, size mağfiret edici ve merhamet edicidir. Neha hazel münhâ et taberiyyuh.'' Bu yönelişe, bu anlama taberi yöneldi. Yani bu anlamı taberi kabul etti veya rddi ona ki, annihamet Allah ittala fil fil kavli ı janaab hakkın fil fil kavli albdi, kulun sözünde janaab hakkın nimetlerine karşı e, kulun şu şekilde e, cevap vermesi gerekir: Elhamdülillahi Rabbil alemin, Elhamdülillahi Rabbil alemin demesi gerekir, ma şurutiha ''Minen niyeti ve taati yuvazi جميعا miyan. Ha bunu da sadece sözlü olarak değil elhamdülillahi rabbil alemin ifadesinde sadece sözlü olarak değil ya'' yani bu elhamdülillahi rabbil alemin ifadesinin şartlarıyla birlikte nedir şartları yani gerçekten inanarak gerçekten samimiyetle ihlasla merhametle adaletle bu bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetini, rububiyetini tanıyarak, maa şurutia dediği bu, niyeti, niyet yönünden bir kere, şartlarını e, taşıyarak ve taati itaat ederek e, söylerse, işte bu kulun e, Allah'ın nimetlerine e, karşı şükrünü ifade eder. Yuvazi <gülüyor> cemiyan niyani böyle söylerse o zaman bu ifade, yani şartlarına niyet ederek, niyet ederek, itaat ederek o zaman bu ifade Elhamdülillahi Rabbil Alem'in ifadesi bütün nimetlere denk gelebilir. Tabi yine denk gelmesi mümkün değil çünkü yani biz e, ne kadar şükredersek şükredelim yine de Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin tümüne şükrettiğimizi söyleyemeyiz. وَلَكِنْ اَيْنَ قَوْلُهَا بِشُرُوتِهَا Hazreti Mufessir de bunu söylüyor. Diyor ki e, onun ee, bu sözü yani Elhamdülillahi Rabbil alemin sözü şartlarıyla beraber nerede yapılacak nasıl yapılacak kim yapacak yapılabilir mi Ene velakin Eeyne kaulu abi şurut ya şartlarıyla birlikte bu sözü ifade etmek nerede çok zor bir bir ifade yani çok zor bir iş ve mumukatebet kabulhi Cenab-ı Hakkıın ve ta dünyametallahi ve tosu ha Evet Cenab-ı Hak'ın ve in Ta'u Duniyametullahi la tuhuzuha ifadesiyle e, e, yapılan hitap, âme tüm cemiyetin nası bütün insanlara yöneliktir, bütün insanlara yöneliktir. Va kabluhu vallahu ya'lamma tu'si ru'n elama tu'l yunun. Cenab-ı Hak sizin gizlediklerinizi de açıkça işlediklerinizi de elbette bilir. Bu ayet gelince, ayet mutta'sil'e bima'nan bima ma kabl'e'u. Mana yönünden önceki ayetle e, bu ayet e, bitişiktir. E en Allahu laghafurun fi taqsirikum şükri ma la min ni'amillah. Hiç şüphesiz Cenab-ı Hak e, Allah'ın nimetlerinden sayamadıklarınız, sayamadıklarınız, say sayamayıp da şükrünü getirmekten aciz kaldığınız durumlarda elbette sizin için yine de mağfiret edicidir. Ben Allah Teala lanet musuzluğunuzu ve alenekum. Hiç şüphesiz Cenab-ı Hak sizin gizliliklerinizi de aşikara yaptıklarınızı da de, niyetin içerisindeki gizlilikleri de elbette bilir. Feyugni zalike anizaikum şükre kullu niametin. Bu da size her nimete şükrün gerektiği şükür her nimete bir şükrün gerektiği konusunda bir fayda vermektedir. Bir ee, menfaat vermektedir. Haza ona kıraati len kıraatusu zunne bi ta'i lil müminîne. Yani tusurrûne vallahu yâne mâ tusurrûne ve mâ şeklinde okuduğumuzda Allah sizin gizlediklerinizi ve açık çıkardıklarınızı bilir. Bu ifade müminlere yönelik olur. Fe inne cumhûral qurrâ'a <gülüyor> kıra'a tusurrûne bi min fevkin ve talinune ve ted'une kezalike Bunlar da cumhur kuralar da bu şekilde okumuşlar. Tesurrune şeklinde okumuşlar ki anlam yine aynı. Ve hiye araci aracın Areci'nin kıraatiymiş ve şeybeti ve şeybete ve ebi cafer ve mücahidin ve bu caferin ve mücahidin Alâ mânen kul ya Muhammed lil kuffari. Ha, Tesurrûne şeklinde e, okuduklarında da Ey Muhammed e, Evet Mün tahtin alâ gıybetil Evet o zaman e, kafirlere yönelik olur hitap Ey kafirler Allah sizin gizlediklerinizi de Açıca çıkardıklarınızı da bilir Nehi kıraatü Hasan ibn Abi Hasan o da Hasan bin Ebi Hasan'ın kıraatiymiş. Burada kıraatla biraz fazla bu tefsirde ee, bu eski tefsirlerde böyle biraz kıraat olgusuna çok fazla yer veriliyor. Ve Rabahu Beyre tü an Hafsin an Asin'i. Hafs'tan o da As'dan rivayet etmiş. Kullu zâke biyâ alâ gaybeti kufar. bu bunların tümü yani e, tesürroune şeklinde e, okumuşlar ki, Allahu Ya Le Ma'tusu Roonu ve Ma'turunun Allah sizin gizlediklerinizi de işledi alemi alanın açıkça işlediklerinizi de bilir ifadesinde muhatapın e, kafirlere yönelik olduğunu söylemiştir Veral kisa iyyu anebi bekrin an asimin kullu zalike bitta imin fakin tesürroune şeklinde okumuşlar bunlarda ve قرر الأعمش وأصحاب وأصحاب عبد Abdullahi عبد الله يعلم الذي تبدون وما تكتمون وتدعون. Yani sizin açığa çıkardıklarınızda, gizlediklerinizde, kime taptığınızı ve tadaune dediği o kime taptığınızda Allah bilir. Bita'imin fakim fi serazeti üç şekilde de. Ve tadaune manası tadaunehu ilah olarak kendilerine ibadet ettiğiniz manasındadır. Ve adde anil asnami bir billezine. Cenab-ı Hak esnam kelimesini kelimesini ellezine ile ifade etti yani ellezine şeklinde getirdi ee, çoğul canlılar için kullanılan ismi mevsul, işaret e, ismi mevsul ile getirdi اَلَا مَا قَدَّمْنَا مِنْ اَنَّ ذَٰلِكَ يَعُمُّ الْاَسْنَامَةَ وَمَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَغَيْرِهَا وَغَيْرِهَا daha önceden de yine e, ifade ettiğimiz bu umumi bir ifadedir ki bütün putları kapsamaktadır. canlı ve cansız putların tümünü kapsamaktadır. ve me'ubide minunillahi ve gayruha ve gayriha evet putlardan Allah'tan başkasına tapınılan putları ve diğer nesneleri. he yani bunlar canlı olsun, can, cansız olsun tümünü kapsamaktadır. ve kavlullah taala la yahlukun şeyen ve onlar hiçbir şey yaratamazlar ki kendilerde yaratılmışlardır yani bu tapınılan nesneler hiçbir şey yaratmaya güçleri yetmez bunların canlısı da aynıdır cansız da aynıdır ve kendilerde nitekim yaratılmışlardır ecma'u ibaretin fi nehyi nefyi ahvali rububiyeti annün bu ifade la yehlukune şey en vehüm yuklakun ifadesi değerli arkadaşlar onlardan rububiyeti uluhiyeti Ortadan kaldırma, ruhhiyeti nefyetme, yani ruhhiyetin onlarda olmadığını ifade etme konusunda en kapsamlı ifadelerden birisidir bu ayet. Çünkü onlara diyor ki ayet kelimesi, la yaklukunashi vehum yokla <gülüyor> kun. Onlar bir şey yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmıştır vehum yokla <gülüyor> Kendileri yaratıldığını halde hiçbir şey de yaratamazlar. Ve kara Muhammedül Yamaniyu Allah milya şeklinde okumuş Yani o ibadet ettiğiniz, taktığınız nesneler. Evet. ''Ve envatün'' Envat kelimesine gelince ''Yuradu bihî ellezîne yudavune min dûnillâhi'' Bu da Allah'tan başka kendilerine ibadet edilenler bu ifadeyle, envat ifadesiyle Allah'tan başka kendilerine tapınılan varlıklar murat edilmiştir, kast edilmiştir. ''Ve rufi'e alâ khaderin'' iptidae nudmerin evet e, başlangıcında bir zamir olmak üzere haber olmak üzere başlangıcında bir zamir olarak e, haber olmak üzere merfu okunmuştur. Takdiruhu takdir de şudur Hüm envatun. Buradaki Hüm müptede envatun de haberi oluyor. Yani onlar burada dikkat ederseniz ayetin orijinal metninde Hüm yoktur bunu ifade ediyorum müfessir. Diyor ki burada bir hüm vardır gizli olarak. Emvatun de onun haberidir. Hüm müttede onlar e, ölüdürler. Yani kim ölü o taptığınız nesneler ölüdür. O putlar ölüdür. Ve ecun yekuna kadarin bu ifadenin haber olması da caizdir. Mekavlihi ve'l-lezine. Daha da haberi. vel bu ifadesi mübteda olur. Bundan sonra gelen emvatun ifadesi de e, haber olur Tade haberin fi kavlihi, la yehlukune e, la yehlukune sözündeki haberden sonra o vellezine la yehlukun o dediği e, vellezine kelimesi müpteda bu envatü kelimesi, de haber olur la yehlukune'den sonra bir diğer haber olur ve gasehum bil mecazen. Cenab-ı Hak bunları mecazi anlamda ölümle nitelendirirdi. Çünkü bunların içerisinde diri olanlar da vardı, yaşayanlar da vardı. Yani tapınan putlardan diri olanlar da var, nesne olan, eşya olan, taş olan, ağaç olan nesneler de var. Bu bunları Cenab-ı Hak özellikle bu diri olanlarını mecazi anlamda ölüllükle, ölümle nitelendirirdi. Yani onlar ölü varlıklardı dedi. Ve innemel muratu la hayat Yani Onların ölülerinde zaten hayat yok, dirilerinde de hayat yoktur. Çünkü bir şey yaratamayan, e, yani mecazi manada söylüyor bu, bu, bu ifadeyi, bir şey yaratamıyorlar, Kendileri de yaratılmış varlıklardır. Hayat sahibi yaşıyorlar ama hayatı veren onlar değil, hayatı veren Allah. فَشُبِّهُ بِالْمَفْتِ İşte bundan dolayı da ölüm, ölüme benzetildiler, ölmüş varlıklara ve وَقَوْلُهُ غَيْرُ اَحْيَاِنْ Eylem yakbülü <gülüyor> hayata gitti. Giriu ahya ahya'n ifadesi geçiyor. Hiçbir şekilde hayata sahip değillerdir. Çünkü istedikleri zaman doğsunlar, istedikleri zaman ölsünler böyle bir şeylerlerinde değil. Velat tesefu bıha yine bu hayatla da hiçbir şekilde nitelen nitelenebilir varlıklar değildir. "Kal <gülüyor> al Qadi Abu Muhammed. La ilahe illa Anta alla yud'auna velzîne yud'avuna şeklinde okuyanların kıraatına göre falyah wala gıbetil kuffar. Buradaki ya yud'avuna şeklinde okunan okunduğunda yani kafirlere yöneliktir. Gıybet sıfatıdır bu. Vecuzen yura da bilen vati'el kufar O zaman çağıranlar çağrılanlar değil de çağıranların kendisi o zaman e, çağıranların kendisi veya ibadet edenlerin kendisi e, ölülükle nitelenmiş olur. Yani burada şunu söylemek istiyor. E, i̇ki mana var. Bir, kendilerine taptığınız putlar, o nesneler var ya, onlar ölü varlıklardır. Birinci mana bu. İkinci mana, siz ey putlara tapanlar, siz ey putlara tapanlar, yani her ne kadar hayat sahibi görünüyorsanız da putlara taptığınız için ölü varlıklarsınız manası var. En yurada bilen vater bu faru bu faru lazine dami ruhun fi dudunet ve şebahhum bir envati cenab hak bunları niye putlara tapanları ölülere benzetti? Gayrul ahya diri olmayan ölülere benzetti. Min hayisuhum dullanu gayru muhtedine. Çünkü onlar sapıktırlar, fildete değil değillerdir. Hidayet olmadıklarıdan ve sapık olduklarından dolayı Cenab-ı Hak'ınları, ahya yani diri olmayan ölü varlıklara benzetti. Ve istiqimu ala haza fihim kavluhu. Evet, e, Cenab-ı Hakk'ın şu sözü de bu ifadeyi doğrulamaktadır. Ve ma'yşoru ne? Yani yubasun. O e, tapan, o putlara tapanlar ne zaman diriltileceklerini de bilmemektedirler. Demek ki ayet kelimesi iki manı vardır. Hem putlara tapanlar ne zaman dirileceklerini bilmiyorlar, hem de o taptığınız varlıklar ne zaman dirilteceklerini bilmiyorlar. Çünkü Allah insanlarla birlikte o taptıkları nesneleri de diriltecek, siz demek şunlara tapıyordunuz diye onlardan hesap soracak. Yani ayet de burada bütün mesele o iki anlamın olduğunu ifade etmektedir. Ve bir Ba'si ifadesine gelince Hüna, Buradaki dağ ifadesine gelince, huvel haşru minel kubur, kabirlerden mahşere doğru sevk edilmiştir. Ve iyane kelimesine gelince, zarfı zamanin mebniyü, mebni olan, e, fetha üzere mebni olan bir e, zaman zarfıdır. Ve karaya bu Abdurrahman Es-Sülemiyü, şeklinde okumuş. İyane değil de iyane, i", iyane, bir kesir hemzeti. Vel Fethi fiha ne birincisi Elif'inkisi kisi kesre diğer de diğer iki harfin harekeste Feth. Ee, vel kesru lugatani yani e, vel Fethu fiha bu bu iya ne de e, vel Fethu fiha vel kesru hem iyan şeklinde okunması hem iyan kes şeklinde okunması, vurgatan iki vurgatdır. Iyan e Her iki şekilde de okunabiliyor Ve karad bir fırka bir grup demiş ki ve maleş ifadesi hakkında ey el kufarı iyanı yubasun al damirani Yani bu lemaleş urun ifadesi ve yubasun iyanı ve maleş ve iyanı yubasun bu her ikisindeki bu cemî vavları var ya, bu zamirler Eddamirani bu Bunlar kafirlere racıdır. Bu kafirler Ne zaman diriltileceklerini de bilmiyorlar Ve bu konuda da Şuursuzdurlar. Hiçbir bilgileri yoktur. ve i Fırkatun bir başka grupta şöyle demiş Ve ma yeşhurul esramı iyyâne yub'asul kuffar Bu da ikinci manayı veriyor Putlar, kafirlerin, kendilerine tapan kafirlerin Ne zaman dirileceklerini bilmiyorlar. Yani Bizi biraz önce bizim verdiğimiz, o iki anlamı da vermiş oldu. İlahukum ilahum vahid fellezîne lâ yu'minûne bil ahireti gulûbuhum münkiretün vehüm müstekbirûm Sizin ilahınız tek bir ilahtır. fellezîne <Sessizlik> lâ yu'minûne bil ahireti ahirete iman etmeyenlerin, iman etmeyenlerdir gulûbuhum <Sessizlik> münkiretün, onların kalpleri inkarcıdır ahirete inanmayanların kalpleri inkarcıdır. Demek ki ahirete inanmak önemli bir mesele. Yani sadece ben Allah'a inanıyorum demek imanı oluşturmuyor. Veya sadece ben ahirete inanıyorum demek imanı oluşturmuyor. İkisine birlikte veya Allah'ın daha genel bir manayla Allah'ın inanılmasını istediği esasların tümüne birlikte inanmak gerekiyor. Ve hüm müstekbirun ve onlar e, büyüklük taslamaktadırlar. Kibirlilik taslamaktadırlar. Naceraneh Şüphesiz ki Enallahü ya'lemu ma yusirrûne ve ma yu'linûn innehu lâ yuhibbu'l-mustekbirîn. Şüphesiz ki Cenab-ı Hak onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilmektedir. Innehû lâ yuhibbu'l-mustekbirîn. Hiç şüphesiz Cenab-ı Hak kendini kabul etmeyen, kendisine ibadet etmeyen, kendisine boyun eğmeyen, Allah'a ahirette peygamberlere, kitaplara iman etmeyen eee bir kişileri, kibirli kişileri, büyüklenen kişileri elbette sevmemektedir. Ve izakile lehum ma'za rabbukum ve o inkarcı kişilere, o büyüklenenlere, büyüklük taslayanlara, o Allah'a ibadet etmeyip de kibirlilik gösterenlere denildiğinde, ve izakile onlara denildiğinde, ma'za enzela rabbukum, Rabbiniz ne indirdi? A'lu esatirul evvelin. Onlar şunu söylerler, öncekilerin masallarını indirdi derler. Yani Kur'an için öncekilerin masalları derler. Ee, Kur'an'ı kabul etmezler. Kur'an'ın hükümlerini, ayetlerini kabul etmezler. Ee, bunu indirdi derler. Öncekilerden, geçmiş toplumlardan bahseden işte bir kitap. Geçmiş toplumların e, niye masal ifadesini kullanıyor? Yani hakikat değeri yok Kur'an'ın bahsettiklerinde. Kur'an'ı küçümsüyorlar tabi caizse. Li ypmelu <lıyahmülü> evzarehüm kamilten yom el qiyameti ve min evzari lazina yudlluna yudlluna hüm bi gair ailm. <lıyahmülü> Bunlar tam olarak günahlarını yüklenirler yom el qiyameti, qiyamet günü ve min <lıyamülü> evzari lazina yudlluna hüm bi Bilgisizce saptırdıkları insanların da günahını yüklenirler. Böyle diyenler, böyle inananlar, böyle düşünenler. Yani hem sapanlar hem de saptıranlar bu günahı yüklenirler. Saptıranlar hem bu e, sapmanın vermiş olduğu günah yükünü yüklenecekler hem de saptırdıkları kişilerin günah yükünü yüklenecekler. Ela sa emayzirun. Onların yüklendikleri yük, yüklendikleri şey ne kötü bir şeydir. Çünkü hem sapmış, o sapkınlığının yükünü, günahını yükleniyor hem de insanları saptırıyor. onların günahını yükleniyor. Lön mu taqaddama eee nasrul asnami ca'al kadrul hakku bil vahdaniyet. Eee putların nitelikleri daha önce geçince ca'al kadrul hakku bil vahdaniyet. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın tek olduğuna, bir olduğuna e, gerçek anlamda bir olduğuna dair bir haber geldi. O da nedir o? İlahi kum ilahum vahid İlahınız tek bir ilahtır. O da Allah'tır. Ve hazi mukatabetü li cemî'in Bu bütün insanlara yönelik bir konuşmadır, bir hitaptır. Muallimetün <gülüyor> bildirici bir ifadedir ki yani Allah Teala şüphesiz ki Cenab-ı Hak muttahidün vahdeten, tammeten. Cenab-ı Hak tam, mükemmel bir birlikle e, bir e, birliğe sahiptir, mükemmel bir tekliğe sahiptir. La kemaliha ila ilâ müdafin ileyhâ. Yani bu birliği tamamlama konusunda, e, bu vahdeti tamamlama konusunda, herhangi bir şeye de, bu tekliği tamamlama konusunda da, herhangi bir şeye eee muhtaç değildir. Şümme aktarı, sonra Cenab-ı Hak yine haber veridi. an inkâr-ı kafirine e, kafirlerin kâfirlerin kalplerinin inkârından haber verildi. Çünkü şöyle diyor ayetlerinde: "Fellezîne lâ yu'minûne bil âhireti." Ahirete iman etmeyenlerin kulûbuhum, kalpleri, ahirete iman etmeyenlerin kalpleri gulubun, münküretün, kalpleri inkarcıdır. Yani demek ki iman kalbi bir şeydir. Sadece dille olan bir şey değil. سُمَّ an عَنْ اِنْ كَارِ Sonra Cenab-ı Hak kafirlerin kalplerinin inkarından haber verdi. وَاَنَّمْ يَعْتَقِدُونَ اُلُوهِيَّةَ اَشْيَاءٍ اُخَرَ Çünkü onlar başka eşyaların ilahlığına iman ediyorlar ilahlığını benimiyorlar bu <gülüyor> ve destek bir anrafdim o takhim Fiha ve akreti e, akhirete e, inanmayı terk etmek ahirete imanı terk etmek terk ediyorlar terk terk ediyorlar ve destek bir ne büyük yükleniyorlar an restiği <gülüyor> o tak değil Fiha akhireti te e, inanmayı da e, terk etmekten e, evet ah, ahirete inanmayı e, inanma konusunda da kibirlilik taslıyorlar. Ahireti kabul etmiyorlar. وَاِطْرَاهِ طَرِيْكَةِ اَبَائِهِمْ fi اَيْبَادَتِهَا Ahirete e, babalarının e, ahirete iman etmeleri konusundaki yollarını da kabul etmiyorlar. Onu da şey yapıyorlar. benim mislemiyorlar. Ne la <gülüyor> semahum cenab-ı hak onların nitelendirdiği annem <gülüyor> la yu'minuna bil ahireti. onların ahirete iman etmediklerini ifade etti. Çünkü ayet-i öyle diyor. Felezina la yu'minuna bil ahireti kulubuhum munkiratum. Izhiye akvar <gülüyor> rutebil kufr. Yani kalbin inkarı küfür mertebelerinin en güçsüsüdür. Yani en yüksek seviyede bir inkardır. Yani kalbin bir adam ben inanmıyorum dediği zaman artık o bitmiştir. Ani el-cem'a beynet tekzibi billahi teala ve bilba'si. Yani çünkü ahireti inkar etmek, öldükten sonra dirilmeyi ve Allah'ı inkar etmeyi, min, inkar etmenin tümünü kapsamaktadır. لِيَنَّ كُلَّ مُسَدِّقٍ بِالْبَعْصِ Çünkü öldükten sonra dirilmeyi e, tasdik edenlerin tümü Muhalun e, en yükseği be Allahı inkar etmesi muhaldır. Öldükten sonra dirilişi tasdik edenlerin e, tümü, tümünün, tümünün Allahı inkar etmesi düşünlemez. Yani kim, her kim ki öldükten sonra dirilişi kabul ediyorsa, tasdik ediyorsa, o insan elbette Allah'a da inanıyor. Bu insanın Allah'ı inkar etmesi düşünülemez. Ve kabluhu la cereme, la cereme ifadesine gelince kesinlikle manasındadır. Bu la cereme ifadesi adberet fırka min el nahiyine, bir e, kısım bu ifadeyi e, şöyle tabir etmişler. An manaha bilâ bütte, bilâ elbette gerekir. mutlaka gerekir şüphesiz gerekir ve la muhalete şüphesizlik manasına la büdde manasına geldiğini söylemişler la cerene, zaten biz de dedik ki şüphesiz la büdde de şüphesiz la muhalete şüphesiz manasında üçü de aynı manada ve kâlet bir başka grupta şöyle demiş manâ hakkun ennallâhe yani bunun manası Allah üzerine haktır yani Allah'ın yapması gerekir Allah elbette yapacaktır manasına gelmektedir la ifadesi kelimesi. <gülüyor> Ve men sebusibevey en la nefy limata kademe min el kelam. E sibebeyte de, şeydar e, nahilcilerden bu da diyor ki la kelimesi e, sözden daha önce geçen limata kademe kelam daha önce geçen hususları nefy ediyor. Yani olumsuz diyor ve cereme manahu hakkum ve vecebe yani bir kısmı diyor ki bu la, büt, e, la cereme kelimesi e, başlı başına yani ikisi la ve cereme e, bu iki kelime bu iki e, kelime e, şüphesiz manasını ifade ediyor, gerçekten manası ifade, ifade ediyor, bir kısmı da diyor ki hayır e, bu e, la la sözden daha önce geçmiş olan kendinden önce geçmiş olan sözleri olumsuzlamaktadır. Yani onların öyle düşündüğü gibi olmadığını e, e, dolayısıyla olumsuz bir anlamda öncesini olumsuzlayan bir e, harftir bulla cereme de manahu hakkum ve vecebe her ikisi de yani ister bu şekilde düşünelim ister o şekilde düşünelim cereme formunda düşünelim isterseniz layı ayrı e, olumsuz anlamda ceremeyi de manahu hakkum ve vecebe anlamında düşünelim sonuçta yine ikisi de aynı manaya aynı kapıya çıkmaktadır yani çok fazla bir farklılık yok ve nahhu haza haza huve mezhebü zeccac zeccacın mezhebi de buymuş velakin mea mezhebihima La mülazimetin limacereme, la temfecu hazi mirhazihi. Yine e, bu iki mesebbde, ikisinin de mezhebinde, yani zecacın ve sibeveyhin mesebbinde, la mülazimetin li cereme, cereme için kaçınılmaz, zorunlu olan bir harfdir. La temfecu hazi mirhazihi biri diğerinden ayrılmaz. Dikkat ederseniz bizim de biraz önce söylediğimiz, ister öyle düşünün, ister öyle düşünün, manası budur. Yani bu detaylı bir ifade, fazla da gerek yok buraya. <gülüyor> <gülüyor> Ve fi cereme cerem e kelimesinde yine ruğatun kat tekaddemezükruha fi sureti hut Daha başka e, ifadeler, kelimeler de varmış ki bunlar da hut suresinde geçmiş yani fazla bir gerekli, önemli bir şey değil. ben anne ala mezhebi sibeveyhi göre eee Faile tüm bir cereme. La cereme enne la cereme anne diyoruz ya. Burada anne ismini nasp, haberini raf eden e, kelimelerden. Bu, burada onu söylüyor. E, ve anne alamese bir sebebi, anne ifadesi. Faile tüm bir cereme. Cereme üzerinde bir eylem yapmıştır. E, o da ennallaha ya'lemu ma yusirun ve ma yurinun ifadesinde şettiğimiz şey gibi eee burada eee men'alame sebebi bebek failetün evet bir cerem. Evet. Ceran üzerinde eee müessirdir. Müessirdir. Bir etki yapmaktadır enne. Ve kararal cumhur enne Eee evet. Cumhur enne şeklinde okumuş. Zakara is-saqafiyu inne. Bir kısmı da inne şeklinde okumuş ki bir kesreli elifi elifi alel kat'i kesimlik kesinlik üzere veya eee mukatı elifi mukatı enna Allah inne Allah şeklinde. Enne la cerane enna Allah la cereme. İnnellahe. İnnellahe şeklinde okunmuş. Kale Yahya bin Selam ben Nekkaş El muraduhuna ma yusirrune misavaretuhun nedveti. Evet. O müşriklerin darun nedvede gizledikleri e, hemen bitiriyorum arkadaşlar. Darun nedvede gizli gizli yapmış oldukları e, toplantı kastediliyor. Yani sizin gizlediklerinizi de Allah bilir, açığa vurduklarınızı da buradaki gizlediklerinden maksat müfessir diyor ki Darül Nedvede gizli gizli toplantılar yapıyordu. Tabi yani bu ayet-i kerimeyi sadece oraya hasretmek de doğru bir şey değil. Allah her zaman, her yerde, her toplumda gizlediğimiz ve açığa vurduğumuz şeyleri bilir şeklinde en genel anlamıyla anlarsak daha güzel olur. Ama sebebin nüzul olarak böyle bir ifade e, verilebilir fi kadd-i nebiyyi, Peygamberi öldürme konusunda ve innehullâ yuhibbül müstekbirin hiç şüphesiz Cenab-ı Hak kibirlenenleri büyüklük taslayanları elbette sevmez, hiç şüphesiz ki sevmez âmû fil kafirîne vel mü'minîne bu ifadede hem kafirler hakkında hem de müminler hakkında genel bir ifadedir yani kibirlenen kafiri de sevmez, büyüklük taslayan kafiri de sevmez, büyüklük taslayan kibirlenen kendini beğenmiş müminle Allah sevmez. Arkadaşlar ders süremiz bitti ama metni bitiremedik maalesef. Hayırlı geceler.